Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, bazı hocalar ölen insanların arkasından Kur'an-ı Kerim okumanın, Kur'an ve sünnette hiçbir delilinin olmadığını söylüyor. Siz ne dersiniz diye sormuş. Şimdi tabii ölen kimsenin arkasından Kur'an-ı Kerim okuyarak hatmi şerifler falan indirerek Allah Resulü döneminde böyle bir uygulama doğrudan doğruya yok doğrusu. Yani 5-10 hatmi herif indirelim, 20, -20 hatmi herif indirelim ölen kimsenin arkasından şeklinde uygulama Allah Resulü döneminde yok. Ancak şu var. Acaba Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman biz sevap meydana gelir ve bunu vefat eden bir kimsenin ruhuna bağışlarsak bu caiz olur mu olmaz mı? Bu sevap ona gider mi gitmez mi? Konumuz bununla ilgili. Yani uzun boylu cenazenin arkasından şunlar okunsun, bunlar okunsun. Hatmış şerifler indirilsin tarzında. Tabii ki delil yok. Bu doğru. Ama şimdi bir kimse bir Yasin Şerif okusa harf başına lafız başına sevap meydana gelir mi gelmez mi? Meydana gelir. Bu belli. Kenarda meydana gelen bir sevap var. Acaba biz bu sevabı başkasından bağışlayabilir miyiz? Eylül ee, Sünnet vel Cemaat ve bizim Hanefi mezheb özellikle bunun caiz olduğunu söylemiş. Yani bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman sevap meydana gelir. Bu sevabı dilediğine bağışlayabilir. Vefat eden annesinin, babasının veya kabirde olan o kişinin ruhuna bağışlar ve bu sevap ona gider. Ayrıca okuyan da e, bu sevabı kaybetmez. Okuyan da sevap alır ve bağışladığı kimselere de o miktarda sevap gider katlanarak yani değerlenmiş olur diye Hanefi mezhebi ya da genel olarak gelenek böyle bakmış. Şimdi dolayısıyla e, cenazenin arkasından işte özellikle kabir ziyaretlerinde falan kabre gittiğimizde kabristana işte 3 ilaz şerif, bir Fatiha celi veya 7 ilaz şerif, 11 ilaz şerif e, okuma ya da bir yaz şerif okuma yoluyla bilfars. Bunu orada ziyarete gittiğimiz mevtanın ruhuna bağışlasak veya kabristan kabristandaki bütün mümin ve müminatın ruhlarına bağışlasak Hatta peygamber efendimize ondan sonra diğer peygamberlere evliyaullah'a ve isimlerini verdiğimiz kişilere bunu bağışlasak onlara bu sevap gider mi gitmez mi diye düşündüğümüzde önce okuduklarımızdan sevap meydana geldiyse bunu bağışlama hakkımızda söz konusudur. Neden? Çünkü biz o Kur'an-ı Kerim'i onun ona bağışlamak üzere okumak zorunda değiliz. Böyle bir mecbetimiz yok. Tatevvan yani nafileten Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Bir sevap meydana geliyor. Bu sevabı ona bağışlayabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak şunu zikredebiliriz. Delil deyince mesela Mülk Suresinin... Ee, nüzül sebebine ya da nüzül sebebine değil de daha doğrusu Mülk Suresi ile alakalı e, bilgilere bakıldığı zaman şöyle bir olay görülüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem medine Münevvere döneminde Cebrail aleyhisselamdan kabir ziyaretiyle ya da kabirle alakalı şöyle bir bilgi almış. Medine-i bir kıtlık yılında dışarıdan göçler olmuş Şehir kenarına çadırlar kurulmuş ve bu arada çadırlardan birisi de bir mezarın üzerine kurulmuş. Çünkü o dönemde kum fırtınaları falan olduğu için mezarın izleri kayboluyor. Günümüzdeki gibi e, mermer vesaire mezar anlayışı da olmadığı için bazen e, kum fırtınaları falan sonucunda bakıyorsunuz mezarlıklar dümdüz hale gelebiliyor. Kısaca izi kaybolan bir mezarın üzerine çadır kurulmuş. Ertesi gün Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelmiş. Ya Muhammed demiş. Bu gece e, bir kabirde e, Mülk Suresi orada bulunanlar tarafından okundu. Ve o kabirdeki kişinin kabir azabı kaldırıldı. Demiş peygamberimize. Mülk Suresinin okuma sebebiyle. Hala Resulü tabi şu mezar demiyor. Cebrail Sen yerini de göstermiyor. Anlamış. Yani Medine dışında Çadırların kurulduğu yerde bir çadırın bir mezarın üzerine kurulduğunu anlamış ve iki üç sahabe ile çadırları gezmeye çıkmışlar. Ve sahabelerden biri e, mezar olduğunu daha önceden bildiği şurası olabilir demiş peygamberimize. O çadırın olduğu yere gitmişler. Ve çadırda olan e, Arabi'ye Medine'ye dışarıdan gelen bu şahsa peygamberimiz sormuş. Sen bu gece bir şey okudun mu demiş. Evet ya Resulallah. Mürk suresi vardı demiş yanımda. Onu okudum. Mesele anlaşılmış. Hemen demiş peygamberimiz bu çadırı kaldırın. Burada bir mezar var, bir kabir var demiş. Siz yanlışlıkla mezarın üzerine çadır kurmuşsunuz. Çadırın yerini değiştirin. Çadırın yeri değiştirilmiş. Ve dolayısıyla Mürk suresinin okunduğu zaman kabir azabının kaldırılmasına ya da hafifletilmesine sebep olduğu anlamı Cebel Aleyhisselam'ın bu haber verişiyle ortaya çıkmış. Şimdi dolayısıyla günümüzde de dikkat edilirse cenazelerin arkasından genel olarak Mülk Suresi okunur. Bir gece, iki, üç gece, bazen yedi gece bizim örfümüzde Anadolu kısmında cenazelerin arkasından Mülk Suresi bu sebeple tercih edilir. Tabii oradaki manalar ayrıca ölümle alakalı olan birçok şeylerde bu sureye de anlatılıyor tabi. Hikmetli, ibretli olaylar var. Ama asıl bu sure okunduğu zaman sevap meydana geliyor. Bu ecir, sevap e, kabir ehline bağışlandığı zaman kabir azabın hafiflenmesine sebep olabiliyor. Anlamı çıkarılıyor. Yani Peygamber Efendimizin gerçi e, kabristanlıklara gittiğinde İhlas surelerinin okuduğu efendim Yasin Şerif okuduğuna dair Delil yok Allah Resulü'nün kabir ziyareti birçok yerlerde Naklediliyor bildiğimiz gibi Ziyaretil kubur diye hadis kaynaklarını açsak Kabir ziyaretleriyle Alakalı birçok örnekler verilir Ne yapıyor Allah Resulü Oraya gidince tabi ki dua ediyor Ayrıca kabir ehli için Mahfred diliyor Cenab-ı Hak'tan Ve selam veriyor Öncelikle bildiğimiz. Esselamu aleyküm ya da rakam ve inna inşaallahu büküm la hikune esselullahi li afiyeh diye peygamberimizin e, her kabristana gittiğinde yaygın olarak verdiği bir selam şekli var. Bu da zikrettiğimiz şekildedir. Esselamu aleyküm ya darak ey müminler diyarının sakinleri ey kabristanlıkta olanlar size selam olsun diyor peygamberimiz. Selam veriyor. Karşısındaki canlı birine selam verir gibi. Veyne inşallah şüphesiz inşallah biz de Allah'ın dilediği bir zamanda lahik lahiküne size lahik size ulaşacağız bir gün biz de yani bu Kabistanlığa geleceğiz esrâ ul lahili afiyet kendim ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim maafet dilerim diye arkasından dua ediyor Allah Resulü. sahabiler soruyorlar yarşallah Sesli selam veriyorsunuz kabristanlığa geldin. ya da selam veriyoruz. Kabirdekiler bunu işitiyor mu diye sormuşlar peygamberimize. Evet demiş. Kabirdekiler kimin geldiğini ve selam verdiğini görürler ve bilirler. Ama cevap veremezler de. Cevap vermeye güçleri yetmez. Hatta cevap vermek isterler. Yekinirler ama tabi bedeni darmadağın olmuş. Sesli olarak cevap verme imkanı olmaz. Ancak tabii ki bazı peygamberler, Allah'ın veli kulları, keşfi kubur deniyor ona. Kabir haline muttali olma, kabirde olan biteni izleme yoluyla o anda görme imkanı da olabilir Allah'ın bazı sevil kulları. Örnekleri var bunun. Peygamberimizin de bizzat iki tane kabirle alakalı olarak keşfi kubur dediğimiz kabirdeki kişilerin halini sahabeler açıkladığı biliniyor. Ve bir gün Allah'ın Resulü kabir salınmaya gitti. İki tane kabre dikkat çekmiş. Üzerlerine durmuş. Şu iki kabirde demiş problem var. Ve ka içindeki kabirdeki kişiler sıkıntı çekiyor demiş. Kabir azabına maruz kalıyorlar. Çok önemli bir e eksiklikten dolayı da değil buyurmuş. Kısaca bir tanesi kadınmış mezarda olan Dedikoduyu çok seviyormuş. Birinden aldığı lafı diğerine götürme. insanın ana saçma gibi. Ona benzer şeyler varmış. Bu sebepten dolayı şu anda sıkıntıda demiş Peygamberimiz. Diğeri bir erkekmiş. Diğer kabirdeki kişi. O da temizliğe dikkat etmiyormuş. İşte ayakta idrarını mesela yapıyormuş. paçalarına sıçıyormuş falan. Buna benzer çok da önemli olmayan temizliğe dikkat etmeme halleri varmış. Ve bundan dolayı şu anda azap görüyor demiş. Neyse ondan sonra Allah'ın Resulü rivayete göre yanında getirdiği yeşillik fidan diyelim ona biz. Dikmiş üzerlerine mezarların. Bunlar bu kuruyunca kadar demiş. Yeşillik devam ettiği sürece. Ayrıca kabir azabını hafifletir buyurmuş. Ve onun üzerine de işte mezarlıklara bir şeyler ekme yeşillik dikme sünneti uygulaması başlatılmış. Yani bu yeşil fidan yeşilliğini muhafaza ettiği sürece kabir ehline faydası olur buyurmuş mesela. Duanın dışında. Onun üzerinde bizim Osmanlı uleması bizim Anadolu kısımlarında servi tercih edilmiş. Uzun e, yukarıya minare gibi uzadığı için yanlara e, işte çınar gibi falan çok yayılıp da e, etraftaki kabirlere falan e, etrafı işgal etmediği için en uygun bitki servi, o servi olabilir diye Bizim Anadolu bölgelerinde o ağaç tercih edilmiş ve mezarlıklar minare gibi yükselen çok büyük servilerle dolmuş mesela. Sırf yeşillik olsun ve kabirdekilere faydası olsun düşüncesiyle. Şimdi buna benzer hulası tabi kabirlerle ilgili Allah Resulü döneminde çok yaşanmış hadiseler var. Dolayısıyla burada okunan Kur'an-ı Kerim'den sevap meydana geliyorsa biz onu bağışladığımız zaman Kabirdeki kişiye, annemize, babamıza kimin adına okudukta bağışladıysak onlara ulaşacağı genelde el Süne tarafından kabul ediliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, e, günümüzde Müslüman hanımların tesettürü nasıl olmalıdır? Pantolon, rengarenk, pardesü, ceket, başörtünün mendil kadar olması gibi e, giyimler oluyor. Bu konuda e, neler söylenebilir diye sormuş. Şimdi tabii tesettür konusu sık sık sorulan sorulardan birisi. Daha önce de hep ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili sadece Nur suresinde ve Asab suresinde iki yerde bir Hımar bir de cilbap olarak ifade edilen iki kelimeyle bu konum Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Cilbap da şu şekilde ifade ediliyor bu başörtüsün dışındaki vücudun dışına giyilen ferace, manto, e, kabah gibi e, dış giysi diyelim. Evden çıkarken giyilen dış giysi için cülbab kelimesi kullanılıyor. Azab suresi 59. ayet kelimesi de şöyle buyruluyor. Ey her büyü ey peygamber. Kul lezvacike hanımlarına söyle ve benatke kızlarına söyle. Ve müminin mümin erkeklerin hanımlarına söyle. Yüdren aleyhine mincelabı birinle, üzerlerine örtsünler. Edina yüdünü yaklaştırmak, örtmek, koymak demek. Dış, yani örtülerini üzerlerine koysunlar, örtsünler. Tabi bu e, tamamen çarşaf gibi tek parça halinde hiç giymeden de olabilir örtünme. ...daha düzgün olsun... ...yolculuklarda çalışırken falan... ...kolaylık olsun diye dikişli... ...manto şeklinde, pardöse şeklinde... ...dikişli... ...örtü... ...yüde içini alacak şekilde cilbap... ...dış örtü anlamında aslında... ...vücudun dışına... ...evin içine giyilen elbiselerin üzerine örtülen... ...örtü anlamında bir lafız... ...ve bunun tabii ki... ...dikişli olarak da sırtında düzgün olarak... ...sürekli kalsın diye... Ee, örfen e, İslam beldeleri, ülkeleri bir şek şekle sokmuş. Darlik Edina, ey Urfne Şimdi burada gerekçesi de açıklanıyor bunun. Bu Edina'dır, daha uygundur. Ey Urfne tanınıp da felayüdâyin eziyete, e, eziyete uğramamalar için, sarkınt, sarkıntılık edilmemesi için. Yani hanımların güzelliğinin görülüp de e, sarkıntılık edilmemesi için. Ee, bu daha uygundur. Bu şekilde örtülmesi. Allah çok mağfiret edicidir, çok merhametlidir diye ayet-i kerime bitiyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi Nur suresi 31. ayet-i kerimede kımardan bahsediliyor. Ve kullil müminati ey Habibim, mümine kadınlara söyle. Ya gudur nemre ee, Gözlerini sakınsınlar. Bakışlarını. Yani aşağı indirsinler. Gözlerini e, erkeklere özel olarak bakmak suretiyle e, dikkat çekmesinler. Mütevazi davransınlar. Ve furuca frucehünne ferçlerini, iffetlerini korusunlar. Ve la hebdüne ziynetehünne <gülüyor> zinetlerini e, açmasınlar. İlla ma minhe ancak zinetlerinden açık kalması gereken yerler müstesnadır. Yani zinet deyince de zinet takılan yerler diye tefsir edilmiştir. İşte bileziklerin gerdanlıkların falan takındığı süs yerlerini açmasınlar. Ve le adrem bi humerihine baş örtülerini taksınlar. Ala cübihine üzerine sarkacak şekilde baş örtülerini de örsünler. Yani boyunlarını da anlamında. Saçlarını, başını ve boyun kısımlarını örtecek şekilde başlarını örsünler. Ondan sonra ziynetlerini şunların şunların yanında açabilirler diye ayet-i devamında yakın akrabalar sayılıyor. Nur suresi 31. ayet-i kerimede. Şimdi dolayısıyla e, bu iki ayet-i kerime belli bir ölçü getirmiş. O ölçüler içinde altını göstermeyecek bolca olacak şekilde vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde hanımların örtülmesi esas alınmış. Başını ve vücudunun diğer yerini örtmesi şeklinde Allah Resulü'ne zaten bu ayet-i kerime indikten sonra e, ilk gelen, Allah Resulü'nün evine ilk gelen hanım Esma binti Ebi Bekir olmuş. Peygamberimizin baldızı. Tabi daha önceki kıyafetiyle çıkagelmiş. Allah Resulü ayetleri okumuş, uyarmış Esma'yı. Bundan sonra demiş bizim eve gelirken, bizim yanımıza gelirken yüzünü göstermiş, ellerini göstermiş. Bu yerler açık kalabilir. Bunun dışındaki yerleri örterek geleceksin demiş Esma bint Ebi Bekre. Peygamberimiz kendi baldızına. Tabii bunu Hanefi mezhebi ayakları da ilave etmiş. Ayakların sürekli örtülü olması, çorap giyilmesi, ayakkabı giyilmesi kırda, bayırda çalışırken falan hanımların hele yani çöl ikliminde zorluklar meydana gelir. Dolayısıyla topuktan aşağı ayakları da çıplak kalabilir, açık kalabilir diye fetva verilmiş üç aza dışındaki yerlerin tam olarak örtülmesi bolca ve altını göstermeyen bir e, giysiyle örtülmesi esas alınmış. Tabii bunların çok dikkat çekecek şekilde e, işte mendir gibi kardeşimizin ifade ettiği şekilde bir başörtüsü mü değil mi belli değil tarzda değil de e, düzgün şekilde bunların örtülmesi tabii ki esas alınmış. Başka bir kardeşimiz hocam diyor. Finans kurumunda tanıdığım yetkili bir e, arkadaş var. Finans kurumları ve bankalar arasındaki farkı şöyle söyledi. Bir eve su giriyor. Bu ev mutfağa tuvalete giriyor. E, siz suyu nereden içmek istersiniz? Biz mutfaktakinden veriyoruz. Siz ne dersiniz? Şeklinde bir ifade kullandığını söylüyor. O kadar değil tabii. Yani tuvaletteki musluk da tabii aynı kaynaktan geliyor. Depodan. E, mutfaktaki de yani tuvaletteki şeyden e, su alsak bir fazla o su temizdir Ne neye tuvaletteki musluktan alalım eğer diğer musluk bozuk değilse açık yani buna benzer bir benzetme yapmış kardeşimiz ama e, tabi zayıf bir benzetme bu e, böyle bir benzetmeye ihtiyaç yok e, e, dolayısıyla e, sadece tuvaletten alın diye o suyun içilmemesi söz konusu olmaz yani banka faizini ona kıyas etmek doğru değil. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesini farzdan sonra okuduğu doğru mudur diye sormuş. Hayır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefa Raşidin cuma hutbelerini farz namazdan önce okumuştur. Ancak bayram namazı hutbesi bayram namazından sonra okunuyor bildiğimiz gibi. Allah Resulü bayram namazı hutbelerini e, bayram namazını kıldırdıktan sonra irad etmiş. Cuma hutbesini ise e, Cuma namazından önce Allah Resulü e, hutbeyi irad etmiş. Ondan sonra Cuma namazı kılırmış Ve bunun e, aksini ispat edecek ya da ifade edecek bir delil. Ayet-i kerimede vaziştefilerde söz konusu değil. Şimdi tabi ayet-i kerimeye baktığımız zaman hani hutbe ve namazdan bahseden, içine alan ayet-i kerimede Neyse İzâ nûdeli salâti mi yevmil cümâti ve zelül bey ayetine bakarsak Ey imar edenler Şimdi, Cuma namazı ile ilgili bu ayet-i kerimede bakınız ne buyuruluyor. İzâ nûdeli Salati Size namaz için nida olunduğu zaman Yani Cuma namazı için ezan okunduğu zaman ezan işittiğiniz zaman Allah'ın zikrine koşunuz. Şimdi Allah'ın zikri cuma namazı ve cuma hutbesi olarak tefsir edilmiş. Herkesini içine alır dermiş. Çünkü namaz bir zikirdir. ve zikrullahi ekber. Hatta en büyük zikirdir namaz bir yönüyle. Hutbe de Allah'ı zikretmektir. Onda da Allah'a zikir vardır. Hamdetmek vardır hutbede. Allah'a zikir vardır. Her ikisini de demişsem alimleri burada e, Allah'ın zikri ifadesi içine alır. Cuma namazı ve hutbeyi. Şimdi hangisi önce hangisi sonra konusunda bir açıklık yok. Aynı kelime ile lafızla bunlar ifade edilmiş. Allah'ın zikrine koşunuz. Ve Zerül Bey alışverişi terk ediniz. Bırakın. Ve namaza koşunuz. Şimdi tabi burada namaz için nida olunduğu zaman bunu işittiğiniz zaman namaza koşun gibi bir ifade demek ki bir ezan okunacak bunu dışarıdan insanla işitecek ondan sonra namaza gelecekler fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde içeride şimdi iç ezan dediğimiz ezan okunuyor başka ezan yok cuma günü bir tek ezan okunuyor o da içeride imam e, efendim e, minbere çıkınca o sırada onun karşısında okunuyor Dolayısıyla e, hutbeden önce bir ezan okunuyor. Hutbe irade ediliyor, ondan sonra namaz kılınıyor. Bu kesin. Bu, e, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer dönemlerinde de böyle devam etmiş. Mesela Hazreti Ömer'in bir cuma namazı kıldırışını kaynaklarda şöyle görüyoruz. Hazreti Ömer, cuma hutbesi için minbere çıkmış. Konuşma yaparken Hazreti Osman içeri girmiş. Namaza girmiş. Tabi Hazreti Ömer çok açık fikirli. Ve bir eksiklik gördüğü zaman e, bunu açıkça söyleyebilen bir sahabe. Tabi Hazreti Osman ismini vermeden uyarı mahiyetinde demiş Allah Resulü döneminde Cuma günü özellikle e, efendim boy abdesti alarak mümkünse. Cuma namazına erken geliniz diye Allah Resulü tavsiye ettiği, teşvik ettiği halde içinizden, içinizden bazıları namaza yeni geliyor veya geç kalıyor demiş. İçeriye giren Hazreti Osman tabii ki imiş o sırada. İsim vermiyor ama Hazreti Osman'ı kastettiği de belli oluyor. Nez Hazreti Osman o sırada Hemen cevap verme olmayabilir. Hazreti Ömer'e demiş e, işte biz ticaretle meşgul oluyoruz. Gelen giden bitmiyor. Dolayısıyla ezan sesi de bizim bulunduğumuz yerden işitilmiyor demiş Hazreti Osman. Doğrusu Cuma namazı vakti geldiğini fark etmemiştim demiş. Ve öyle anlaşılıyor ki Hazreti Osman daha sonraki yıllarda kendisi halife olduğu dönemde e, içerideki bu ezan Dışarıda esnaf tarafından işitilmediği için cami dışında bir ezan okunmayınca bunu çevre e, insanları e, işitmedikleri için e, tabi saat anlayışı yok malum o dönemde e, saat Emeviler devrinde Arun zamanda zamanında icat edilmiş kum saati olarak bildiğimiz gibi dolayısıyla herkes güneşe bakarak e, namaz vakitlerinin geldiğini yaklaştığını anlıyor. Ama biraz bulutluysa, güneşi fark edemediysek tam tepe noktasına geldi gelmedi tereddüdümüz olursa ezan sesi de gelmezse tabii ki zamanı anlamak zorlaşabiliyor. Hazreti Osman'da böyle bir durumla karşılaştığı anlaşılıyor. Neyse Hazreti Osman kendi döneminde halifelik döneminde demiş insanlara ezanı dışarıda da duyurmak için bir dış ezan ilave edelim demiş. Dolayısıyla daha erken bir zamanda e, cuma namazındaki ilk e, peygamberimiz zaman okunan ezan yerine daha öncesinde bir ezan daha okunur olmuş Hazreti Osman döneminde. Hülasa şimdiki normal öğlen ezanı gibi okunan ezan Hazreti Osman zamanında ihdas edilmiş ve bunda maslahat görülmüş. Ve buna bidat-ı gözüyle de bakılmamış. Yani insanlara namaz vaktini hatırlattığı için işte cuma namazı vakti bak yaklaşıyor, geliyor. Bir an önce hazırlanın, abdestinizi alın, namaza gelin manasında bir davet anlamını ifade ettiği için Hz. Osman dönemindeki bu ezan bütün İslam alimleri tarafından hüsnü kabul görmüş. Şimdi Dolayısıyla Hz. Ömer'in hutbe irade ederken Hz. Osman'ın girmesi ve bu şekilde hutbede konuşması gösteriyor ki henüz cuma namazı kılınmamış, cuma namazına geçilmemiş ennes hutbenin devam ettiği anlamına geliyor. Bu yüzden bu konuda Allah Resulü döneminden beri gelen yüzyıllardır devam eden bu uygulamanın yanlış yanlış olduğu ileri sürülemez. Başka bir kardeşimiz bireysel emeklilik caiz midir diye soruyor. Şimdi bireysel emeklilik günümüzde bildiğimiz gibi Yeni çıktı ee, Türkiye'de bir iki yıldır uygulanmaya e, çalışılan bir sistem. Yani bir kimse 10 e, yıl süreyle her ay 250 lira 300-500 lira ne kadar bir rakamla dahil olacaksa bireysel emeklilik hesabı açtırıyor ve buraya her ay para yatırıyor. Bunun dörtte bir kadarını da e, hazine destek olarak bağışta bulunuyor. Mesela 400 ile dahil olduysak 100 lira diyelim onun dörtte biri kadar olan kısımda hazine tarafından onun adına yatırılıyor. Bağış yapılıyor bir bakıma. 10 yıl süreyle bu 400 lira, 400 lira her ay yatıra yatıra bir paramız birikiyor. Ve bu tabii ki nemalandırılıyor, işletiliyor bu para havuzdaki toplanan paralar. Şimdi tabii ki nerelerde nemalandırılıyor? Nerelerde kullanılıyor? Önemli olan bu. 10 yıl süreyle orada paramız birikti. Ne kadar diyelim? 30 bin lira paramız birikti mesela. 30 bin lira para nerelerde kullandırıldı? 10 yıl süreyle ve daha sonrasında biz 56 yaşına girinceye kadar bundan bir e, maaş şeklinde falan bir şey almıyoruz. Gerçi 10 yıldan sonra ayrılmak istersek bize geri ödeme yapıyorlar. Ama o zaman haz, hazinin verdiği dörtte bir kadar bağışın hepsini geri vermiyorlar. Onu çok az eksilterek bir kısmı geri veriliyor ama bir kısım verilmiyor. 56 yaşına kadar beklenir ondan sonra e, devreye sokulma, emeklilik devreye sokulmak istenirse istersek tamamını e, karıyla beraber çekebiliyoruz topluca veya emekli maaşı gibi her ay bağlansın, işte 7-8 hesaplama sonucunda işte 3-5-10 yıl süreyle ne kadar zamana yayılacaksa, bana emekli maaşı gibi buradan 5'er 100 lira, 800 lira 1000 lira neyse, ayda ödeme yapılsın diye karar verilirse o da uygulanabiliyor. Yani ister topluca çekiyoruz 56 yaşına girince, istersek bunu emekli maaşı gibi aydan aya da çekebiliyoruz. İşte burada önemli olan ee, bu emeklilik, e, bireysel emeklilik sistemini kim işletiyor? Faizli bankası acaba faiz yerlere yatırır mı? Faizli yerlerde işletir mi? Konusu akla gelebiliyor. Tabii faizsiz bankalar da bugün bireysel emekli sistemine girdi bildiğimiz gibi. Onlar bunu kullandırırken faizli yerlere yatırım yapmadan kullanma yoluna gidiyorlar. Kontrollü şekilde. Yani meşru yerlerde e, işletmek suretiyle getiri, gelir sağlıyorlar. Hazine fonu da ayrı bir, hazinenin verdiği bağışlar da, dörtte bir hibeler de ayrı bir fonda toplanıyor. Onlar da işletiliyor. Fakat her iki fonu da e, faizsiz finans kurumları faizsiz yerlerde nemalandırmayı dikkatlice yapıyorlar. Böyle olunca da e, bireysel emeklilik o fonlarda değerlendirilirse meşhur şekilde değerlendirilmiş oluyor. Faizli yerlere yatırım yapılmamış oluyor. Yani bu şekilde kontrollü bir yere bireysin emeklilik için dahil olursa caiz olur diyoruz. Neden? Çünkü haram sayılabilecek bir tarafı e, söz konusu olmuyor. Kontrollü işletildiği için. İkincisi hazinenin bağışı da herkese yapılıyor. Ayrım yok Yani Hazine elinde imkanlar çok. Bu teşvik amacıyla tasarruf olsun. Birisi emeklilik fonları e, ülke kalkınmasında e, rol oynasın ve ileride güvence meydana getirsin. Bir de halk tasarruf alışsın. Hani e, kazandığı her parayı israf etmek yerine e, bir kısmı tasarruf etsin ve bir, bir para birikimi meydana gelsin. Bunlar işe yarasın gibi düşüncelerle, masa düşüncesiyle böyle bir sistem yoluna gidildi ve bunun temelde caiz olması gerekir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor haram kazanılan paralardan hayır kurumu yaptırılır mı? Şimdi haram kazanma derken e, haram yoldan elde edilen paranın sahibi belli mi değil mi ona bakmak gerekiyor. Evvel emirde. Eğer sahibi belliyse haram yoldan kazanılan para sahibine iade edilir. Hak sahibi kimse ona iade edilmesi asıldır. Mesela diyelim Kumardan para kazanmış birisi. Kumar masasına oturmuş iki kişi, mesela onar bin lira para koymuşlar A ve B şahısları. A kazanmış, karşıdakinin 20 bin lirasını, işte 10 bin lirası almış mesela. Kendi 10 bin lirası da vardı, 20 bin lira parası oldu. Fakat sonradan bunun hükmünü sordu. Ee, mahalle imamına şüphelendi falan. Ee, bu 10 bin lira sana haram, kumar parası bu e bunu ne yapayım götür bununla hayır yap diyemez ne der, kimden kazandın bunu filancadan o kişiye geri götür bu parayı böyle böyle ben kumardan vazgeçiyorum pişman oldum mahallemizin imamıyla görüştüm bundan hayır da olmaz dedi, daha doğrusu sahibi belli olduğu için götür bunu sahibine ver dedi buyur 10 bin liranı ve kardeşim sana da tavsiyem bu kumar işinden vazgeç. Bundan sonra kumarla ilgili konuya sen de ben de girmeyelim manasında. Ona tebliğini yapıp paraya geri iade etmesi gerekir. Bir yerden rüşvet alınmış aynı şekilde onu geri vermek gibi. Dolayısıyla nereden haram bir haram sayılan bir para geldiyse hak sahibi belliyse onu geri iade etmek asıldır. Sahibi belliyse. Sahibi yoksa orta yerde belli değilse, bulamıyorsak o zaman e, o e, hak sahibi adına hayır yapma yoluna gidilir. Fakir fukaraya tasadük edilir. Yarın sevabı onu kıyamet gününde bulunca bizim yakamızı bırakır. Yani kul haklarının telafisi, dünya hayatında kullarla helalaşmak, belli tabi kul, hakkı ona tevdi etmek, ödemek suretiyle helalaşmak, eğer hak sahibi belli değilse, kim olduğu bilinemiyorsa o zaman onun adına tasadduk etmek gerekiyor. Tasaddukta da işte hayır hasenat yapma derken işte İslam alimleri sadece şunu söylemişler. Yani mümkünse demişler faiz gibi veya diğer haram yoldan kumar parası gibi bir parayla cami hala alınmasın demişler. Cami harcanmasın caminin içine insanların namaz kıldığı, secde ettiği bu gibi yerler nezih paralarla, temiz gelirlerle helal paralarla yapılmış olsun dikkatlice çünkü buraları ibadet yerleridir demişler. Ancak aynı caminin tuvaletinin yapımında dışarıda belki bahçe tanziminde falan her nasılsa elimizdeki böyle bir parayı değerlendirsek e, bu olabilir demişler cami dışındaki yerler için. Sadece buna benzer bu da e, nezih olan Allah'ın rızasının arandığı, istendiği secdelere varıldığı bir yerin haram bir parayla inşa edilmesi e, gönüllerini ulemanı rahatsız ettiği için söylenmiş. Yoksa oraya harcansa onun üzerinde namaz kılınmaz demek, e, kılınmaz demek de doğru değil. Şimdi dolayısıyla e, buna benzer paralarla hayır kurumun yapmak hak sahibi ortadayken söz konusu olmaz. Onu hak sahibine iade etmek gerekir. Bu devlet e, tarafından zimmetimize geçen bir paraysa haksız yere onu devlete iade etmek asıldır. Nasıl iade edebiliriz? Onun yollarını araştırarak muhasebecilerle görüşerek e, dolayısıyla e, işte devletin diyelim okul yapıyor devlet hazineden para çıkıyor. 10 milyon lira harcayarak bir okul yapılacak. Bunu e, anladık. Bu okulu ben yaptırıvereyim dedik. Aslında 10 milyon lira haram yerden geldi, gelen bir para var mesela. Hak sahipleri de belli değil hak sahiplerine verme. Daha doğrusu devlet yoluyla bizim zimmetimize geçen bir para olduğunu kabul edelim. 10 milyon lira. Haksız yere e, almamamız gereken bir parayı devlet imkanlarını kullanarak e, yolsuzluk yoluyla almışız diyelim. Her nasılsa. Bunu tekrar devlete iade ederken ya ben böyle böyle bir suç işledim. İhaleye fesat karıştırdım rüşvet yoluyla falan neyse 10 milyon para aldım bunu buyurun size geri veriyorum dese kendi ele vermiş olacak. Suçlu duruma düşecek yani. hapislere girecek. Bu cazip bir ihbar değil tabii ki. O zaman bunu devlete ben geri iade edeyim demenin yolu nedir? Devlet adına bir devletin yapacağı bir harcamayı bizim yapmamız. 10 milyon liraya edelim devlet bir okul yapacak bunu tespit ettik. Bunu ben yapayım dediniz. Hayır hayır amacıyla yapayım dediniz. Niyetiniz ne olursa olsun. A amacınız aslında 10 milyon e, lirayı temizlemek servetinizden mesela. Bu olabilir. Yani buna benzer yollarla elimizdeki caiz olmayan bir e, parayı e, sarf etme yolunu bulmamız gerekir. İşte buna benzer yollarla bunlar çözülebilir. Şimdi bu yapılabildiği zaman aslında mal nezih hale, temiz hale gelmiş olur servetimiz. Artık o servet, bize zevk de verir o mal mülk. Haramdan arındığı için. Hiç farkında olmadan, aslında bunlar, bizim malımızı bereketlendirir. Zekat da öyledir. Zekatı verilmeyen bir servet, güvence altında değildir nezih değildir, temiz değildir yani. Fakir hakları vardır orada. Yüzde iki buçuk. Her yıl vermeniz gereken vermemi ve birikmiş birikmiş yüzde on yıl sonra yüzde %25 25'e çıkmış mesela. Yüzde iki buçuk yüzde 25'e katlamış. Yani yüz milyon liranın bugün zekatı nedir? Elimizin altında diyelim şirketimizin döner sermaye dediğimiz nakit para kaynakları, ham madde, üretilmiş mallar ticaret malı niteliğindekiler 100 milyon lira diyelim. Bir yıl sonra %2,5 zekatı var. 2,5 milyon lira zekatı var. 10 yıl vermediğimizi kabul edelim. Bu sefer %25'e çıkar miktar. Birike birike. Zekat kısmı da verilmeden kaldığı için belki daha da fazlalaşacak. Yani 100 milyon liranın dörtte biri Fakirin hakkı haline geldi bakın. 25 milyon lira fakir hakkı haline geldi. Bizim değil artık o. Onu haksız yere elimizde tutuyoruz. Fakirlere dağıtılması gereken bir %25 servet var elimizin altında. Bize ait olmayan serveti kullanıyoruz haksız yere. Fakirlerin haklarını. Anlamına geldiği belli. Yani buna benzer bu e, durumlarda on yıl sonra diyelim e, eline sorduk uyandık eyvah bu kadar büyük serveti ben yarın kıyamet gününde hesabını ben vereceğim yeniden ipliğe ama benden sonra bu çocuklarıma kalacak çocuklarınızda bakıyorsunuz bunu yiyecek içecek kıymetini bilmeyecek durumdalar ama hesabını siz vereceksiniz on yıldır vermediğiniz bu zekatın hesabı sizden sorulacak kıyamet gününde Dediniz, bu hesapla uğraşmak yerine bu işi dünyada çözeyim. Malımı temizleyeyim. İşte mal, malınızın envanterini çıkarıyorsunuz, dikkatlice hesap yapıyorsunuz. 25 yıl gecikmeleri de dikkate alarak enflasyon farkını, Türklesi bazında fakirin hakkını beklettiğiniz için, malınız için de bütün bunları kafası çalışan bir muhasebeci hesaplattırıyorsunuz. Bakıyorsunuz diyelim 30 milyon lira çıktı. 100 milyon liranın 30 milyonunu fakir fukara dağıtıyorsunuz. Ondan sonra geride 70 milyon sapa sağlam, tertemiz bir servet kalıyor. Ondan sizin önüze kimse geçemez onu ifade edelim. Size bu malın, servetin vereceği zevk, neşve ve itibar, manevi itibar size yeter artar. Yani malı temizlemenin böyle bir özelliğini Kur'an-ı Kerim bize yani siz e, şükrederseniz ben arttırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Le'in şekerde ve le ezi'denneküm. Eğer şükrederseniz, malın şükrünü eda ederseniz ve le ezi'denneküm. Ben mutlaka size bunu arttırırım. İki tane ekit var. Ve le eziden ezi'denneküm. Lam var ve eziden ezi'denneküm. Bir de şedderunun var fiilin sonunda. Mutlaka elbette arttırırım ziyadeleştiririm. Eksilecek diye korkmayın buyuruluyor çok örneklerini günlük hayatta biz birçok kardeşlerimizin uygulamalarında görüyoruz. Efendim burada sohbetimiz okularken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalın.